hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye de sizden kesin söz almıştık sonra bunu böylece kabul etmiştiniz kendiniz de buna hala şahitlik etmektesiniz